Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor. Onlara anlatıyor, öğretiyor, dinliyor ve cevaplıyordu. Bir ara durdu ve ''Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor.'' dedi. Sahabiler ensardan bir zatın geldiğini gördüler. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün Hazreti Peygamber asabil otururken yine aynı şeyi söyledi. Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor. Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü günde aynı olay tekrar etti. Hz. Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hz. Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği bu zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyin ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, ''Babamla tartıştık. Üç gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen, bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?'' dedi. Cennetlik sahabi, Abdullah'ın bu teklifini kabul etti. Üçüncü günün sonunda Abdullah, bu süre boyunca o Medineli Müslümanın gece namazına kalktığını görmediğini, Sabah namazına kadar uyuduğunu Sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti O günleri anlatırken de şöyle dedi Gerçi konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim Üç gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim Bunun üzerine ona dedim ki Aslında ben babamla tartışmadım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 Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi Ancak bir şey daha var Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam Ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem Bunun üzerine Abdullah bin Amr ona dedi ki İşte seni yücelten bu, bizim yapamadığımız bu